Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz Anlatıcınız ben Benan Kapucu Botanitopya.gmail.com Elektronik post adresim ee, Aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımda var Buradan her zaman bana ulaşabilirsiniz ee, Zaman zaman bahsettiğim konuların görsellerini de paylaşıyorum bu adreslerde ee, Sevgili dinleyiciler bugün size Prusyalı doğa bilimci ve kaşif Alexander von da bahsedeceğim. Ee, Güney ve Orta Amerika'yı bilimsel olarak tanımlayan ilk bilim insanı. Kosmos e, adlı eseriyle dünyanın dolaşık ve birbiriyle sürekli bir iletişim içinde olduğunu söyleyen zamanın 100 yıl ötesinde bir isim. E, miras tabi tek bir keşif değil. Manyetik ekvatoru keşfetmiş, izoterm eğrilerini bulmuş, e, iklim kuşaklarını ileri sürmüş. Aynı zamanda küreliğe karşı duran e, İspanyolların İnka yerlerini yaptığı zulümada isyan eden bir hümanist. 2019 e, doğumunun 250. yılı nedeniyle Humboldt yılı ilan edilmişti. Bu yüzden e, doğduğu kent Berlin e başta olmak üzere. Humboldt Vakfı'nda da öncülüğünde dünyanın farklı köşelerinde sergiler, seminerler düzenleniyor. Yıl sonuna kadar da anılmaya devam edecek etkinliklerle. Kimdir peki Alexander von Humboldt? 1769 yılında Berlin'de doğmuş. Kralın yaveri olan babası sayesinde bir asilzade olarak büyümüş. Çocukluk ve gençlik dönemini Üniversiteye gidinceye kadar ağabeyi Wilhelm'le birlikte Berlin'de geçirmiş. 9 yaşındayken babasını kaybedince tek hedefi akademik başarı olan katı disiplin inanan annesiyle baş başa kalıyor. Anneleri Maria Elizabeth çocuklarına hemen hiç yakınlık göstermez ama en iyi hocalardan da ders almalarını sağlar. Anne çok belirleyicidir aslında onun hayatında. Ee, sıkı disiplinle yürütülen bu eğitim döneminde Alexander'ın asıl ilgisi doğa tarihi üzerindeydi ee, Ormanda yaptığı gezilerde e, bitkileri, kelebekleri, kurbağaları inceliyor ee, Doğayı yakından keşfetmeye çalışıyordu ee, Topladığı örnekleri ayırıp etiketleyerek daha çocuk yaştayken ilk bilimsel koleksiyonu oluşturmuştu Küçük eczacı diyorlardı ona hatta ee, annesinin baskısıyla Altay Frankfurt'ta finans okumuş. Bir yıl sonra da Göttingen Üniversitesi'ne kaydolmuş ee, Doğa gözlemini o kadar geliştirmiş ki e, Ren Nehri'ne yaptığı bir gezden sonra Ren Nehri'ndeki bazı bazalt kayalar üzerine mineralik gözlemler adlı eseri ortaya koymuş. E, dünyanın giderek küçüldüğü keşifler çağında yaşıyordu Alexander. Kaptan James Cook gibi efsanevi denizcilerin ve seyahların hikayeleri onun da hayallerini şekillendiriyordu. Gençliğinde Fransız devriminden etkilenmişti. Ruso gibi düşünürlerin önderliğinde eşitlik, özgürlük ve kardeşlik ideallerinin tüm Avrupa'yı etkileyicine inanıyordu. Göttingen'de okurken tanıştığı Fransız devrimi sırasında Paris'te olan, Doğa bilimci George Foster'dan da etkilenmiş Foster, Kaptan Cook'un 1772 yılında yaptığı seyahatinde Dünya çevresinde dolaşmış bir doğa bilimciydi Bu seyahatini anlattığı Dünyanın çevresinde bir yolculuk adlı günlüğü 18. yüzyıla ait etnografya raporlarının en ilerinden biri kabul ediliyordu Çocukluğundan beri uzak ülkelere gitme hayali Kur'an Alexander bir yandan da farklı diller öğrenerek astronomi ve bilimsel aletlerin kullanımı ile ilgili dersler alarak bir anlamda kendini bu yolculuklara hazırlıyordu. İlk yolculuğunu da Foster ile Kuzey Avrupa'ya yapar. Hollanda, Belçika ve Luxemburg'dan geçerek İngiltere'ye gider. Viyana'da bulunur. İsviçre ve İtalya'da ...jeoloji ve botanikle ilgili bir gezi yapar sonra tekrar Paris üzerinden Almanya'ya döner. Almanya'ya döndüğünde botanik ilgisine rağmen madencilik alanında çalışmaya başlamış. Madencilik alanında bu kez maden işçilerinin sağlığı ve güvenliğiyle ilgili getirdiği... ...önemli korunma yöntemleri sayesinde çıkmış. Bir yandan da bitki gelişim fizyolojisini incelediği Fribergen Florası'ndan örnekler kitabını yayınlamış... E, Avrupa'nın jeolojik yapısı, e, yeraltı e, iklim bilimi ve bitki coğrafyası da e, ilgilendiği konular arasındaydı. E, maden denetimi işini 1794 yılında kısa bir süre ara vermiş ve Yena'ya e, kardeşini William'ın yanına gitmiş. E, botanikle ilgili yayınları sayesinde burada Yena e, Üniversitesi'nde çalışan Friedrich Schiller ile ee, ve ona çok yakın e, Weimar'da yaşayan Goethe ile e, tanışmış O imkanı bulmuş e, Goethe Humboldt'un doğaya olan merakından ve onun tutkulu kişiliğinden çok etkilenir e, Hatta e, Alman şair ve yazar e, kendi Yohann e, Peter e, e, Eckermann ile konuşmalarında da ondan bahseder Şöyle der mesela Humboldt ile ilgili Nasıl bir adam? bilgisinde ve irfanda işi yok. Ayrıca başka hiçbir yerde bulamadığım türden yanlılığı var. Ne konuda yaklaşırsanız yaklaşın, o yerinde rahat. Bize düşünsel hazinelerini e, savuruyor. Onunla sohbet etmek gerçekten heyecan verici ve ilginç. İnsan yüzlerce kitap okumaktan öğrenemeyeceği bilgileri ondan bir saatte öğreniyor der. Ekerman ile e, konuşmalarında. E, bilim ortamında Saygı değer bir yere ulaşmıştır ama Humboldt bir yandan Güney Amerika gezisine çıkmayı da aklına koymuştur. Hastalıklar ve savaş yüzünden bu planlarını erteler sürekli. Çağdaşı Napolyon Bonaparte da Fransa'da iktidarı ile geçirmiştir, ortalığı kasıp kavurmaktadır. Hayattayken onun özgürleşmesine fırsat vermeyen bir annenin baskıcı tutumu da engeldir elbette. O ancak annesinin ölümünden sonra kendi yolunu çizmeye cesaret edebilecektir. Resmi olarak davet edildiği Nikola Bödan'ın dünya yolculuğunu e, ertelemesi üzerine e, genç Fransız botanikçi Ami Bonplan ile birlikte Paris'ten ayrılıp Marsilya'ya gider... Mısır'a ulaşmak için çabalarken yolları Madrid'e düşer ve beklenmedik bir şekilde Bakan himayesiyle keşif için İspanyol, Amerikası'na gitmek için yola çıkarlar. Pizarro gemisiyle 1799 Haziran'ında deniz açılırlar. Ve Kristof Kolombo'nun rotasını izleyerek 6 Temmuz 1799 yılında Brezilya kıysındaki Kumana'ya varırlar. Ee, Salgın hastalıklar da çıkar yolda ama şans eseri iki arkadaşa bir şey olmaz. Ee, ama varacakları ilk kara parçasında gemiyi terk etmeye karar verirler. Ve beş yıl boyunca sürecek e, macera dolu yolculukları da böylece başlamış olur. Emi ee, ile e, Kasım 1799'da Güney Amerika'ya. La Genara ve Caracas'a ulaşmışlardır. Yolculukları esas olarak bir yıl sonra 15 ay geçirdikleri Venezuela'da başlar. Burada yerler gibi seyahat ediyor. Onlar gibi yaşıyorlardı. Orinoco'dan Rio Negro'ya kadar 75 gün sürecek 2250 kilometrelik bir kayık yolculuğuna çıkarlar. Humboldt'un hedeflerinden biri de Rio Negro ile Orinoco arasında bir bağlantı olup olmadığını keşfetmekti. Ve sonunda bir bağlantı olduğunu öne sürerler ama aslında böyle bir bağlantı yoktur. Çok e, zorlu bir yolculuktur bu. E, hastalanlar yine bu seyahatte. Hatta Emi Bey'nin plan ölümün eşiğinden döner dönüştü. E, Aralık e, 1800'de Venezuela'dan karipleri geçerek Küba'ya giderler. Havana ve Trinidad'da kalırlar. E, Humboldt'un e, başlık planı kuzeye e, büyük Göllere doğru ilerlemek sonra tekrar güneye, e, Louisiana ve Meksika'ya gitmek ve Nikola Bödan ile büyük okyanus kıyısında buluşmaktır ama bu gerçekleşmez. E, Bödan ekonomik sebeplerle yolculuğuna son verince planlarını değiştirmek zorunda kalır. E, denizden gitmek yerine karadan uzun ve çetin bir yolculukla Emi Bönplan ile birlikte Ant dağlarına e, ve Kolombiya ile ekvator üzerinden Peru'ya gitmeye karar verirler. Bir müzik arası verelim sevgili dinçler. Ee, Arcangelo Corelli'nin altı numaraları konçerto grosso'sunu dinliyoruz. 3-4 dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar 94.9 açıklardasınız Alexander von Humboldt'un bilimsel keşiflerinden konuşuyoruz. Emi Bönplan ile birlikte Ant dağlarına ve Kolombiya ile Ekvator üzerinden Peru'ya gitmeye karar verdiğini söylemiştim. E, bu gezisi boyunca sadece flora ve faunayı değil, e, kaya formasyonlarını, e, havanın kimyasal analizini, iklimin e, bitki ve hayvan türlerinin yayılışına olan etkisini kürenin manyetik alan gücünü, bulutların yapısını, okyanus sıcaklığını ve daha birçok şey araştırır. Yol boyunca e, piranhalarla, timsahlarla, her türlü yırtıcı hayvanlarla karşılaşırlar. E, her türlü böcekler, e, bitmek bilmeyen yağmurlar bazen e, gözlem notu almaktan vazgeçip can düşmelerine neden olur. Termometresiyle 50 dereceleri aşan yüksek sıcaklıkları kaydeder. Elektrikli yılan balıklarını gözlemler, e, yüklediği teknik aletleriyle antağlarını geçerek e, daha önce hiçbir bilim insanı gitmediği yerlere ulaşır. E, 5.700 metrelik Antisana dağının e, zirvesine bir 5.500 metre yüksekliğine bir tırmanış gerçekleştirir. E, daha önceki bilim insanları en fazla 4.500 metreye çıkabilmişti. E, Birçok çok Dağa tırmanan Humboldt e, iyi bir dağcı de zamanla göre ama e, Chimborazo Dağı onun bile gözünü korkutuyordu. E, ekibi e, ve soğuktan elle tutamaz hale gelen aletleriyle e, 5917 metre ulaştığında e, ayakkabısı yırtılmıştır ve ayakları kan içindedir. O güne kadar böyle bir yüksekliğe çıkan ilk kişidir Humboldt. Yağmur ormanlarındaki çeşitliliği Dağ tırmanışı sırasında gördüğü bitkileri patlayan, volkanları gözlemleyen kaşif Chimborazo dağından döndüğünde deyim yerindeyse bir aydınlanma yaşar. Ant dağlarının eteklerindeyken Almanca'da doğanın çizimi anlamına gelen Naturgemalde kavramını oluşturur ve bir taslak çizim yapar. Bu çizim kitaplarında yer alacaktır daha sonra. Bu kavram özünde doğanın çeşitliğindeki birliği simgeliyordu. Humboldt'a göre doğadaki her şey bir bütünün parçaları olarak etkileşim içindeydi. Çizdiği resim de doğayı birbirine bağlı bir ağ gibi gösteriyordu. E, doğa bilimi tarihinde bir ilk olarak e, kabul ediliyordu bu görüş ve ekoloji kavramının temelini oluşturur. Humboldt e, buna mikrokozmos diyordu ve aynı zamanda bitki topluluklarının e, doğal ortamlarına ait e, topografik haritalarını da bu şekilde çizen ilk kişiydi. E, Meksika'dan sonra e, Vera Cruz'dan yukarıya, e, Havana'dan geçerek Kuzey Amerika'ya doğru yola çıkar. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı o zaman e, yine Humboldt gibi bir doğa tutkunu ve bitki koleksiyoncusu olan Jefferson'dir. E, Jefferson, e, Birleşik Devletleri e, bireysel özgürlükleri öne çıkaran, tarım temelli bir cumhuriyet olarak e, ...biçimlendiriyordu. E, bu anlamda e, Humboldt ilgisini çeker ve onu Washington'a davet eder. E, Humboldt e, başkanın doğaya, e, emeğe önem vermesine çok değerli bulsa da... ...hala tarlalarında köle çalıştırmasını eleştiriyor. Ve her fırsatta köleliğin utanç verici olduğunu söylüyordu. E, Güney ve Orta Amerika seyahatlerinde... İspanyolların inka yerlerine yaptığı eziyetleri de gözlemlediği için buna şiddetle karşı çıkıyordu. Humboldt'un e, yolculuğunun ana hedefi e, bilimsel olsa da başka şeyler de e, yazdı. Beş yıllık dönem boyunca e, çok miktarda veri toplamıştı. Jeoloji ve doğa tarihi açıklamalarının yanı sıra e, günlük deneyimlerinin ayrıntılarını, e, yerli hakların alışkanlık ve geleneklerini kendi izlenimlerini, gözlemlerini de etkileyerek tamamen yeni bir seyahat yazın türünü geliştirmişti. Ve tüm bunları bilgece bir yetenek ve kusursuz bir anlatımla sunuyordu. Amerika kıtası boyunca kereste için ağaç kesimlerini ve bu yüzden ormanların yok oluşunu görmüştü. Bunun nasıl sel felaketlerine ve doğal yıkımlara iklim değişikliğini yol açığını anlatıyordu. İnsanların yıkıcılığını, köleliği, gelir adaletsizliğini, e, özgürlükler sorununu, e, hayvanlara yapılan eziyetleri bir bütün olarak görebiliyordu Humboldt. E, toplumsal ekolojiye en önemli katkı yapan bilim insanı olduğunu söyleyebiliriz kesinlikle. E, Humboldt Avrupa'ya döndüğünde e, Prusya ile savaşta olmasına rağmen Fransa'da yaşamaya karar verir. Evinden ayrı olduğu dönemde Fransa e, Cumhuriyet'ten askeri bir diktatörlüğe dönüşmüştür. E, Bilim akademisinde çalışıyordu, e, seyahatle ilgili konuşmalar yapıyordu. E, bu arada ressamlardan oluşan bir ekip kurar e, ve 16 ciltlik e, botanik kitapları serisi e, oluştururlar ve e, bu serinin yarısı e, daha önce bilinmeyen 8 bin tür bitkiyle ilgilidir. E, bu arada Amerika seyahati sırasında zaten servetinin önemli e, bir bölümünü e, tüketmişti. Buna bir de e, ticari değeri olmayanın e, yapının üretim maliyeti de eklenir. E, Hindistan'a gidip e, Himalayalar'da inceleme yapmak ve bunu Güney Amerika'daki bulgularıyla karşılaşmak istiyordu. Ama bu isteği Hindistan'ı e, işgal e, altında tutan İngiltere'nin engellemeleri yüzünden hiçbir zaman Gerçekleştiremez. E, o da bu sefer rotayı Rusya'ya doğru çevirir. E, Rusya gezisinin sonuçlarını iki kitap yayımlar. E, yayımlar. E, burada en çok ormansızlaştırma, insan türünün iklimi etkisi, e, insafsızca sulama ve endüstriyel merkezlerden salınan buhar ve gazların doğaya olan etkisini dile getiriyordu. E, başyapıtı e, Amerika seyahatin raporu olsa da Asıl önemli ve etkili kitapları doğal dünyayı nasıl algıladığını anlattığı kozmos ve doğa manzaraları kitaplarıdır. Ee, Kuzey Amerika'da az dur ama kozmos kitabını yazdıktan sonra orada da yine kavuşur. Ve e, bu çalışmada e, doğanın karmaşıklığı içinde evrenin portresini çiziyordu. E, Humboldt'un e, ölümünden sonra birçok ...hayvan ve bitki türüne isim verilmiş... ...bunlardan örnekler vereyim size... ...örneğin Humboldt pengueni... ...Humboldt zambağı... ...bir orkide türü, bir sardunya türü... ...Güney Amerika meşesi... ...Vesöğüt'ü... ...Humboldt'un domuz burunlu kokarcası gibi... ...birçok hayvan ve bitki türüne... ...Humboldt'un ismi verilmiş... ...coğrafi oluşumlara da adı verilmiş... ...Humboldt akıntısı... ...Humboldt sıradaları gibi... Ve birçok yerleşim birimi var Amerika ve Almanya'da onun adının verildiği. ilham verdiği insanlar da var tabii ki. Onlardan birkaç örnek vereyim size. En önemlisi Simon Bollivar. Fransa'da karşılaşmış. Varlıklı bir ailenin çocuğudur Simon Bollivar. Ve 22 yaşındaki kaybetti sevgilisinin acısıyla orada bohen bir hayat sürer. Humboldt'la tanışmak aslında Bollivar için bir dönüm noktası olur. Humboldt ona e, adeta kendi ülkesini ve kıtasını yeniden tanıtır. E, kıtasının insanlarının İspanyol sömürgeciliği altında e, inlediğini onun yüzüne vurur. E, Humboldt'un yazdığı her şeyi okuyup hatmeden Bolívar kısa bir süre sonra Güney Amerika'ya dönecek ve İspanyolların egemenliğini büyük oranda son verecek olan isyanı başlatacaktır. Bolivar isyancılığı ve yönetimi ele geçirdiği dönemlerde çok saygı duyduğu Humboldt'la e, iletişimde hiç kesmez. E, Edgar Allan da e, son şaheseri Yureka'da e, Von Humboldt'a ithaf etmiştir bu eserini. E, Humboldt'un Kozmos adlı eserindeki bilimleri birleştirme çabası e, Poe'nun projesi içinde ilham kaynağı olmuştur. E, ondan İlam alan bir diğer bilim insanı da Charles Darwin, ee, bunu biliyoruz. Amerika'daki e, bilimsel gezilerin anlattığı e, Beagle Yolculuğu adlı eserinde. Humboldt'un çalışmaları da sık sık atıfta bulunur. E, Humboldt'un tüm kitaplarını neredeyse ezbere bilen Darwin, e, Beagle ile deniz ilk açıldığında e, bu yolculuğu yapmasına sebep olan Personal Narrative kitabı ile birlikte Humboldt'un yazdığı hemen her şeyi yanına alacaktı. Evet sevgili dinleyiciler, ee, Humboldt'la ilgili ee, daha çok okumak isterseniz Türkçe'ye çevirmiş bir biyografisi var. Andrea Wolf'un yazdığı ayrıntı yenilerinden çıkan Doğan'ın Keşfi Alexander von Humboldt'un Yeni Dünyası kitabında edinebilirsiniz. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta buraya kadar... Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.